12. İkinci cilt 75. Mektup. Bu mektup Mirza Muzaffer Han'a yazılmıştır. Dostlara verilen sıkıntıların ve belaların günahlara kefaret olduğu ve yalvararak af ve afiyet istemek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala size layık olmayan şeylerden selamet versin. Dostlara dünya sıkıntılarının ve belaların gelmesi, bunların günahlarının aff olması için keffârettirler. Yalvararak, ağlayarak ve sığınarak, kırık kalb ile Allah-u af ve afiyet dilemelidir. Duanın kabul olunduğu anlaşılıncaya ve fitneler kalmayıncaya kadar, böyle dua etmelidir. Dostlarınız ve iyiliğinizi isteyen sevenleriniz de, sizin için dua etmekte iseler de dertlinin kendisinin yalvarması daha yerinde olur. İlaç almak ve perhiz yapmak hastaya lazımdır. Başkalarının yapacağı olsa olsa ona yardımcı olmaktır. Sözün doğrusu şudur ki, sevgiliden gelen her şeyi gülerek sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa, sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur. Dinin koruyucusu Hazretiniz, Hizmetten geri gelince, seferdeki halleri ve birlikte bulunanların çektikleri sıkıntıları yazmışsınız. Selametiniz ve afiyetiniz için Fatiha okundu. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi, güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeylere emretme. Bizi af, ve mağfiret eyle. bize acı bizim sahibimiz sensin düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım et. Sübhanerabbike bi'l-izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selam